razı olsun. Böyle bir ortamda, böyle bir zamanda insanların dolu dizgin, İslam'ın dışındaki her şeye gittiği bir ortamda, sırf iman için, tevhid için bir araya gelme, hakikaten özveri ister. Allah hepinizden razı olsun. İstikametinizi tevhidden ayırmasın. Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi hem bizlere hem de neslimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affeylesin, bizleri hayırlı birer nefer eylesin, hayırda, takvada yarışanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle kavmimizi ıslah etsin, gidişatlarını düzeltsin, işlerinden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Allah işlerimizi yoluna koysun, ve bizleri kendisine isyan eden değil, hakka dönen samimi kullardan eylesin. Her fırsatta, her meselede, her sözde, her işte kendisinin rızasını kazanmaya can koyan samimi kullardan eylesin. Evet kardeşlerim, iman ve imanın muhteviyatıyla alakalı sohbetimize devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle hepimizin imanını artırsın. Bugünkü geldiğimiz ders büyük ve küçük günahlarla alakalı mevzudur. Kardeşlerim bu konu diğer meseleler gibi çok hassas, önemli meselelerden bir tanesidir. Ve hatta toplumda işte mürciyeydi, tekfirciydi, kaderiyeydi birçok insanların, fırkaların Ayrıldığı hassas noktalardan bir tanesidir. Mesela mürciye dediğimiz topluluk ne yaparlar? Günahların sadece cezaların dünyada korkutma derler. Ahirette ceza diye bir şey yok derler. Hariciler ne yaparlar? Günahı küçüğe büyüğe ne yapmazlar? Ayırt etmezler. İnsanların işlemiş olduğu en ufak bir günahın onları ebedi cehenneme götürdüğü inancına sahiptirler Allah hamdolsun ki Rabbimiz indirmiş olduğu ayet-i kerimede ve gönderdiği Resul'da öğrettiği dosturda günahları ne yapmıştır üçe ayırmıştır kardeşlerim bu meselede ve bütün meselelerde olduğu gibi ehl-i sünnet vel cemaatın akidesi hak yol üzerinedir hiçbir zaman hislerini naslara ne yapmamışlardır karıştırmamışlardır ve ehli sünnetin günahlar konusundaki itikadı üç ana kategoriye ayrılır aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi üç ayrı yerde başlangıcı aynı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir bakın üç tane Kelime çıktı. Fısk seninle, zulüm karşıdakiyle, kafir ya da müşrik nedir? Allah Azze ve Celle ile alakalı nedir? Meselelerdendir. Ve Hucurat Suresi'ne gidip baktığımızda Allah Azze ve Celle günahlar orada ne yapıyor? Üçü ayırıyor. Geçen hafta yanılmıyorsam Han hocamızda da sohbetinde işledi. Neydi? Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. Yani günahı ne yaptı? Üçe ayırttı. Ve bu ayeti kerimeyi açıklayan Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet'in müsnetinde naklettiği hadise gittiğimizde zulüm nedir? Üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince diyor, hadise geri dönüyor, açıklamıyor ve vesselam. Allah'ın seni yarattığı halde nitler, eşler koşmandır diyor, yani şirktir diyor. Karışmadığına gelince kul diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak. Başka bir ziyadelikte ise müflüs hadisini zikrediyor. müflis nedir bilir misiniz diye soruyor. Sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü ticaret yapar ama işleri yolunda gitmez ve hiçbir şey kalmaz, sıfıra çıkar. müflis odurttur. Yani iflas eden adam manasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların sözünü bitene kadar bekliyor ve diyor ki sizin anladığınız o değil diyor. Bir adam diyor, mahşer günü diyor, kıyamet günü mahşer yerine getirilir, amelleri getirilir, ufku doldurur diyor. O kadar amel işlemiştir ki diyor hayır namına sanki diyor koca bir karaltı yani bir ümmetin sevabı gibidir diyor. Ona zulmetmiş, ona küfretmiş, buna tecavüz etmiş, onun malını yemiş falan falan falan. hayırlar dağıtılır. Daha sonra ne yapılır? Karşıdakinin günahı da ona yüklenir. Yüzüstü ne yapar? Cehenneme gelir. İşte müflis otur diyor. Ve Bukhari'de gelen bir ziyadelikte Altının, dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Helallaşın diyor. Demek ki kul hakkına Allah Azze ve Celle ne yapmıyormuş? Karışmıyormuş. Hatta cihat baplarından bir hadis nakledelim bir tane. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehidin diyor ilk düşen kanında bütün günahlarını ne yapar? Affolun, yıkanır diyor. Kul hakkı. İstesna. Ebu Kureyre diyor ki elini böyle duvarda bir yara sokuyor. Allah Resulü da böyle yaptı diyor. Aynen diyor duvara sokulan bir mıh da nasıl bir gömlek asılır kalırsa onun da diyor ruhu cennetin kapısında asılır kalır ta ki o ikisinin arasındaki mesele hallolana kadar. Allah ben karışmam der diyor. Üçüncü şık neydi? Kişinin kendi nefsine yaptığı nedir? Zulümlerdir. Yani dinden çıkarma, çıkarmayan tefaratına girmeyeceğim. hangi aklıma gelirse ya bende var ya sende var. Girmeyeceğim ama siz hepiniz daha iyi bilirsiniz. Hepiniz daha iyi biliriz. O da Allah'ın nedir? Meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder. Dilerse ne yapar? Affeder. Aynen iman derslerinin başına hatırlayacak olursanız cennetten en son çıkacak adam kim? Kalbinde hardal tanesi kadar İman, olun. i̇man var ama bu iman onu ferdi olarak yalan söylemesi zina etmesi, içki içmesi bilmem artık fıtratını bozan halleri ne yapmıyor? Mani olmuyor. Ama imanı var. İman ne yapmıyor? Sıfırlanmıyor ama hardal tanesi kadar cehennemde diyor yanar yanar yanar hatta kömürleşir diyor. En son cennette abı hayat suyuna atılır ve yerden mantar gibi ne yaparlar? biter falan falandır. Demek ki kardeşlerim ehli sünnetin itikadı neymiş? Günahlar üç kısım. Kişinin kendi nefsine yaptığı zulüm, karşıdaki kardeşine yani karşı şahıslara yaptığı zulüm ve Allah'a karşı. Allah azze ve celle kendisine karşı yapılanı ne yapmıyor? Affetmiyor. Bu meselede ehli sünnetin dışında hiç kimse isabetli değil. İşte fırkaların çıkması ve hatta toplumda insanların birbirini küfre ve imana nispet etmeleri. İşte birinin mümin dediğine biri müşrik diyor. Birinin mümin dediğine biri ne yapıyor? Kafir diyor. İşte bunun hepsi iman anlayışıyla nedir? Alakalı meselelerdendir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize Nasip etsin. Büyük ve küçük günahlar birbirlerinden her ne kadar ayrılsa da çizgileri budur. Yani ferdi yapılan nedir? Küçük günahlara girer. Şahıslara geldi mi? Büyük günahlara. Ve en tepesi de nedir? Allah Azze ve Celle'ye zulüm. Boyut boyuttur. Ama i̇bn Abbas'tan gelen bir sözle kardeşlerim Allah kendisinden razı olsun. Günahın diyor, küçüğü, büyüğü aslında yoktur diyor. Ne vardır? Kime karşı işlediğin önemlidir diyor. Allah bizlere hayır versin. Bunu hakkıyla idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Zaten günahların büyüğe doğru gitmesinin sebeplerinden bir tanesi nedir? Önemsememe. Önemsemeye, önemsemeye küçükler ne yapıyor? Büyüğe doğru gidiyor. Ve Hadis-i şeriflere baktığımızda bütün hadis mecmualarına bakın, şu rivayeti görürsünüz hepsinde umumen. Mümin günah işlediğinde sanki bir dağ tepesine düşecekmiş gibi hisseder. Münafık ya da mücdim sinek konmuş da ettinli gidecekmiş gibi hissederdir. Allah bu duruma düşmekten bizleri verir Bizi ve neslimizi. Bunlar İnsanın yediğine içtiğine dikkat etmemesinden, arkadaşına dikkat etmemesinden, oturduğu yere dikkat etmemesinden. Hani hepsinin birer örneği var biliyorsunuz. Mesela en son verdiğimiz oturduğu yer 99 kişiyi öldüren insanın rivayetine bakın. Ne diyor en son alim? Eğer diyor orada hayırlı insanlar olsaydı sen bu kadar insan ne yapmazdın? Öldürmezdin diyor. Demek ki bunlar neymiş? Çok çok önemli. Veya herkes arkadaşına ne yapsın? Dikkat etsin diyor. Çünkü kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Veyahut helal da belli, haram da belli diyor. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Yani demek ki aldığımız bir nefes, bulunduğumuz bir ortam, yapmış olduğumuz arkadaşlık çok çok neymiş? Önemli. Mesela hiç düşündünüz mü? Bir kadın diyor dört şeyinden alınır. Neydi bunlar? Güzellik, Güzellik soyundan, soy, elâdini, takvası de. en son, sonra mal. Bakın üçü de insanı cehenneme götürür. Kadını güzelliğinden, soyundan, malından alırsanız ömür boyu saadette olamazsınız. Ya kıskanç olursunuz, ya ehreti olursunuz, ya itilen, kakılan olursunuz. Peki... Dinde takva olanı seçseniz, aradığın her güzelliği ne yaparsın, bulursun. İşte bize dinin öğretisi budur. Hatta sahabelerden bir tanesi diyor ki, uzun bir rivayette, aleyhissalatü vesselam diyor, tavsiye etmeseydi, vallahi almazdım diyor. Ama diyor, anladım ki diyor, kadın çok çirkin birisi, sahabe diyor bunu, erkek sahabe, anladım ki diyor, güzellik, görünüşte değil, Ahlaktaymış, ruhtaymış diyor. Bir gün beni kırmadı diyor. Bir gün kötü söz söylemedi. Bir gün söylediğim şeyi ne yapmadı? Teklemedi diyor hanımından. Bir gün diyor yüzüne baktığımda yüzünü bana ne yapmadı? Ekşitmedi diyor. Ki zaten aleyhissalâtu vesselâm kadının takvasından bahsederken ne diyor? Baktığında gülüyorsa, düşündüğünde kalbini dolduruyorsa diyor. Yani bazı ölçüler var. Tabii her şey için demiyorum yani. Bazı şimdi cicim, aşkım, maşkım bazı kelimeler çıkartıyor. Ha denebilir o ayrı bir şey de ama lafta kalmayacağım. demedi. Robot da olmayacaksın yani. Robot da olmayacaksın. Çünkü kadın diyor, el yaratılmıştır. Düzeltmeye kalksan, bırarsın. Bıraksan, öyle kalır diyor. yani. Demek ki onları hayırda ne yapmak gerekiyor? Eğitmek gerekiyor. Niye? Her yiğiti, her alimi, her hayırseveri o kadın yetiştiriyordu onlar. Yani kadının eğitime, yani tevhidi bir eğitime şiddetle neyi var? İhtiyacı var. Eğer kadınlarımızı kendi haline bırakırsak, hani çocuğa diyorlar ya, Sincan'da sohbete gidiyordum, oğlan girdi, küçük çocuk, naib o! Annem çağırıyor dedi. Bebek küçük, Ali'den küçük. La dedim, anan dedim, babana nasıl çağırıyordum? La ibo diyor. İşte ana dili bu. Ya yani ne varsa çocuğa ne yapıyor? Onu öğretiyor. Çocuk da ne yapıyor? Onu öğreniyor. Ama ufacık yaşta kadınlarımız yemeği, içmeyi öğrettiği gibi İmam Bukhar'ın kaç yaşında hafız olduğunu biliyor musunuz? Dört yaşında değil mi? yani kadınlarımız yemeği, içmeyi, çocuğunu güzel giydirmeyi, temiz giydirmeyi öğrettiği gibi, ki bu zaten görevi, ki yapmasa zaten insan içinde kendini ezik, rezil hissede, bunun yanında tevhidi, besmeleyi, Allah'ın birliğini oturmayı, kalkmayı, yatarken, kalkarken neler okuyacağını, Yedi yaşına girdiğinde namazı talim etmeye başlasa çocuklarımız ne olur? Evliya olur evliya. Ve bunu kadın başarır. Ama sabah namazı olduğunda kendi kalmadığı gibi çocuğunu da kaldırmazsa ne olur çocuk? Kılarız ya. Sonra kılarız. Git başından. kaldıramaz Rabbim bizlere hayır versin. Ama dinimiz ne diyor? On yaşına geldiğinde kılmıyorsa... Hı? Biz her şey için çocuğu döveriz de din için he döver miyiz? Lafını tutmasa, ters hareket etse, hani sinirlense bir şey yaparsın. Ama ben dini için döveni bilmiyorum var mı? Yap lan şunu desen yapmasa en son bırak ya da döver. Ama dini için işte Allah hayır versin. Evet, demek ki kardeşler, günah meselesi dinimizin hassasiyetten üzerinde durduğu meselelerden. Neden hassasiyetten üzerinde durduğu meselelerden? Bizim sadece namaz, oruç, hac veya belli mevsimlerde kul değiliz. Biz Yaşadığımız müddetçe, nefes aldığımız müddetçe neyiz? Kuluz. Oturmadan kalkmaya, yemeden içmeye, evliliğe, miras hukukuna, arkadaşlık ilişkisine, ticarete, kul hakkına. Her şey dinin çerçevesinde mi? Öyleyse ağızdan çıkan bir söze, ağızdan giren bir yiyeceğe, içeceğe, insanlara muameleye, hasete, gıybete, Sadakaya, imfaka, hırsızlığa, yalana, cömertliğe, müsrifliğe hepsine ne yapmak zorundayız? Dikkat etmek zorundayız. Peki bu zor bir şey mi? Değil. Ama dediğim gibi ortamınıza, arkadaşınıza, yediğinize, içtiğinize dikkat etmezseniz, dünyanın en büyük alimi olsanız ayağınız kayar. Bu ana meseleler vardır. Mesela bir adam çok uyursa müşrik der misiniz? Demezsiniz. Ne dersiniz? Tembel. Bir insan obur, çok yiyor. Ne dersiniz? Müşrik mi dersiniz? Ne dersiniz? Obur dersiniz. Yani bazı değerler vardır ki, bu insanı dinden çıkmaz. Belki güldürür, belki bir şey denir. Ama bir insan ki sığınacak, Allah'ın yanında gidiyor, başka bir şeye sığınıyor. İsteyecek, Allah'tan ister gibi bir şeyden istiyor. Kurban kesecek, Allah'a kesecek gibi birine ne yapıyor? Kesiyor. Seviyor, Allah'ı sever gibi başka bir şeyi de seviyor. Bunlara ne denir? Müşrik denir. Çünkü şirk gündeme giriyor. İşte günahlar böyle ayrılıyor. Fiil ve fail ilişkisi. İşlediğin fiil neyse... Bunun karşılığı İslam'da neyse o ne yapılır? Söylenir. İşte bu noktada da bir de tekfir dediğimiz mesele gündeme geliyor kardeşler. Yani bugün hani toplumda tekfirciler, işte hariciler, mürciyeler diye bazı şeyler gündeme çıkıyor ya. İşte bu meselelerden gündeme giriyor. Bu meseleler nelerdir? Eğer günahları üçü ayıramamışsan ferden kişilere karşı ve cemaata karşı o zaman insanlara karşı takındığın tavırda ne yapacak? Değişecek. Mesela mezheplerin arasındaki ihtilaflar uç noktalarda neye mani olmuştur biliyor musunuz? Mesela bugün toplumda Alevi Sünni diye bir keskin hatlar var. Bir Alevi Sünni'ye kız verir mi? Bir Sünni Alevi erkeğe kız verir mi? Ya birbirine verir mi? Vermez. Niye? Ha? Alev ile arasında çok fark var mı? Yaşantıda. O da yılbaşında rakiyi diker, söz oynatır. O da davulda şey yapar. O da bayram namazına gelir. bazı cumaya da gelir. Onda da beş vakit yok. Onda da beş vakit yok. Aslında inanan, inanmayan. Yani bakılma. Mesela Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi. Öyle uç noktaları var ki birbirlerine kız alıp vermeyi bile ne yapmışlar tarihte? Kesmişler. Kesme meselesine, Mesela Şafi meserinde birine Müslüman mısın diye sorduğunda ne der? İnşallah der. Hanefi mezhebi ne der? Elhamdülillah der. İşte inşallah demesine hasep ne yapmışlardır? Bu yeminde istisna yaptı deyip Müslüman olarak görmemişler. Kız alınır alınır bir tanesi fetva veriyor ama kitap ehli kadının yapıldığı muamele yapılır. Düşünün ama beş vakit namaz kılan insana yapıyorlar bu muameleyi. İhtilafın insanları getirdiği noktaya bakın arkadaşlar. Demek ki iman küfür meseleleri çok önemli mesele. Her meselede olduğu gibi Allah kendisinden razı olsun. Ali radiyallahu anh ne diyor? İslam dini, akıl dini, mantık dini, rey dini olsaydı ben ne yapardım? Ayağımın altını mest ederdim. Çünkü en çok kirlenen yer nedir? Orası. Ben ondan nasıl görmüşsem, yani aleyhissalatü vesselamdan o şekilde yapıyorumdur. Demek ki İslam dini ne diniymiş? Vahiy dini kardeşler. Her meselede olduğu gibi iman ve küfür meselesinde de ne yapacağız? Vahiye müracaat etmeden kafamıza göre hareket ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Bakın tekfircilerle bir noktaya kadar bütün meseleleri halledin. Hakim, savcı meselesini halledemezsiniz. Halledin. Bak bunlar kafir, müşrik derler. Halbuki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir diye ne var? Bir ayet var. Ve çok netdir bir hükmü de. Biri zulme uğramış, o zulme uğrayanın hakkını öbürü ne yapmamış? Almamış, misal hırsızlık yapmış, onu ne yapmış? Kesmemiş, adamı ne yapmış? Bırakmış, zulüm etmiş, zalim duruma düşmüş. Öbürü de ne yapmış? Önündeki şeyden aynı şeyi uygulanmış. Bunların ikisini tekfirci insanlarına götür ne derler? Allah'ın indirdiğin hükmetmeyen miyendi? Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın boyasıyla boyanın. Şimdi bir ayeti getirip de kendi rengini verirsen bu senin rengin olmuş olur. Allah Azze ve Celle o ayete ne yüklediyse sen onun dışına hoşuna gitse de gitmese de ne yapamazsın? Çıkamazsın. Ayette ne diyor? Serdar bilir bu ayeti. Hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan biziz diyor. Bu ayeti kime söylüyor? Allah'ı inkar eden kafirlere söylüyor Allah'a. Hoşunuza gitse de gitmese de bize de ne diyor? Koyduğum hüküm bu. Bunu uyacaksın diyor. Rahat edecek sensin diyor. Bak bir anlaşmasında Ömer radıyallahu anh ne diyor? Allah hak değil mi? Sen Allah'ın Resulü değil misin? İslam hak değil mi? Evet. Niye izalıyorsun bunu diyor? Ya zoruna gidiyor. Demek ki bazı şeyler var. İnsana mantık olarak, aklı olarak bazı çelmeler ne yapabiliyor? Takabiliyor. Hoşuna gitse de gitmese de vahye ne yapacaksın? Uyacaksın ve cenneti bulacaksın. Eğer hoşuna gideni alıp da hoşuna gitmeyeni alırsan Allah Azze ve Celle hemen öbünü devreye sokuyor. Siz Allah'ın ayetlerinin bir kısmını alır bir kısmını bırakır mısınız? Diyor. Nerede bu biliyor musunuz? Bakarak. En son plaka kaç bir ekleyin? 83. Evet. 81 değil mi? O zaman tamam en son plaka. Evet kardeşler. Demek ki günahın küçüğü ve büyüğü neymiş? Varmış. Küçük günahlar büyüdükçe ne Ne yapıyormuş? İnsanı daha büyüğüne ne yapıyormuş? Götürüyormuş. Bununla alakalı da biliyorsunuz çok önemli kıssalar var. Bakara suresinde Ta'lut ile Ca'lut'un kıssasını Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Örnekler veriyor. İsrail oğulları ne yapıyor? Bir kral istiyor. Kral ne yapıyor? Onların her zamanki istediği soydan gelmiyor. Bir çobanı Allah onlara ne yapıyor? Kral gönderiyor. İsteyenlerden bir kısmı ne yapıyor? Biz bunu kabul etmeyiz diyor. Sonra kral diyor ki biz bugün e, Cağlat'ın ordusuyla ne yapacağız? Savaşacağız. Yola çıkıyor. Bir kısım diyor ki yerlerimizde duralım. Kasabamızda duralım. Niye savaşalım ki? Bir kısım yine ne yapıyor? Fire veriyor. Tekrar çıkıyor. Tağlat'la Cağlat'ın ordusunun arasında ne var? Bir nehir var. Allah Azze ve Celle ayetlerinde devamla ne diyor? O dedi ki diyor ordusuna buradan geçin yani savaşacağız ama kana kana suyu ne yapmayın? içmeyin. Kim kana kana içtiyse, Calut'un ordusunun karşısına çıktıklarında ne diyor? E, o içtikleri su, onlar için ne yapıyor? Fısk, günah. Kalplerine ne yapıyor? Korku giriyor ve tabanları yağlıyorlar. Ama az kalan topluluk ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlar bir dua ediyor. Ya Rabbi bugün bizim ayağımızı pek tut. Düşmanlara karşı ne yap bizleri muzaffer kıl diyor. Ve en son kalan çekirdek ne yapıyor? O oh, hiç Allah ne değilse azze ve celle harfiyen uyan insan e, zaferle ne yapıyor? Geri dönüyor. Bu da gösteriyor ki hayırda da şerde de. Her küçük insanı ne yapıyormuş? Bir büyüğüne doğru adım attırıyor. Onun için kardeşlerim günahın küçüğü, büyüğü ve ferdi ve topluma verdiği zararlara baktığımız zaman bunların yıkımları ve neticeleri çok çok nedir? Önemlidir. Mesela düşünün bir insan ki günah işliyor, alenen işliyor ve insanlara bunun yayılmasına sebep oluyor. Ne yapıyor? Veba mikrobu gibi yayılıp gidiyor. Artık o günah günahlıktan bile ne yapıyor? Çıkıyor. Mesela... Ben kendi halimizden bir örnek vereyim. Resim, video haram mı? Haram. Ama bugün en rahat düştüğümüz günahlardan bir tanesi. Çok hassastık bu konuda. En hassas, en sert, en katı adamlardan bir tanesi benim. Ama bir furya böyle bir dönem başladı. İşte alimlerimizin videoları, alimlerimizin sohbetleri internete düşmeye başladı patır patır. Şimdi alimler bizim için elbette çok önemli. Elbette hidayet meşaleleri. Allah onlardan razı olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Fakat e, bizim için ölçü nedir? Allah'ın sellem. Sonra bunların sohbetlerinden sonra neler ortaya çıktı? Kur'an'da geçen kıssalar. Bir Nuh Aleyhisselam'ın kıssası. Çizgi film olarak çıktı mı? çıktı. Niye çıktı? E biz çocuklarımıza bir şey anlatmıyoruz ki bari film olarak çocuklar seyretsin diye yaptılar. Çocuk eğitimi diye. Sonra Musa Aleyhisselam'ın kıssası dediler. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası dediler. Sonra ne oldu bunların filmleri çıkmaya başladı. Peygamberlerin suretleri işlenmeye başladı. Şimdi Allah'ın de rolünü oynamaya başladılar. Yani daha da adam attılar. Görüyor musunuz bir şey birine nasıl gitti? İmam Buhari naklettiği İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var. Hani o e, Ved, Vegus, Nesir hani sakın ilahları bırakmayın diyor ya. Bunlar kimdi? O günün salih insanlarıydı. İnsanlara Hakk'ı anlatanlardı. Onlar öldükten sonra şeytan ne yapıyor? Resvese veriyor, ilham ediyor. Siz diyor haftalık pazartesileri Hüseyin Hoca'nın sohbetine gidiyor. Adam öldü Hüseyin Hoca. Onun anısını yaşatmak için onun koca bir resmini asın. Önce böyle başlıyor. Sohbet odalarına. Sonra diyor ki evlerinizde de feyiz gelir. Evlerinizde de asın. Sonraki nesle heykellerini yapın. Ve şeytan o nesle diyor ki unuttu artık o resim faslını, o nesil. Biliyor musunuz? Sizin atalarınız bunun yüzü suyu hürmetine Allah'tan istiyordu ve ilk şirk böyle meydana çıkıyor kardeşler. Ve bakın bu resim, video bize hep böyle girdi, hayır diye girdi. Şimdi hiçbirimizden çıkmıyor. Her anda kim satınlamaz? Tınlar mı hocam? Koca büyük şeyhlerimiz tınlanmıyor ki her sesi ses çıksın. Çıkmıyor, çıkmıyor. Allah bizlere affetsin, Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Maalesef günahın önü bir açıldı mı? Arkası ne yapıyor? Geliyor adım adım değil koşarak geliyor. Aynen bir şehri yakmaya benziyor. Benzini döküyorsun, rüzgar esiyor, şehri ne yapıyor? Küle diyor gidiyor ama orayı ne yapamıyorsun? Tamir edemiyorsun. Allah hepimizi affetsin. İşte günahların yayılması böyle kardeştir. Allah bizleri bağışlasın. Bu Allah azze ve celle büyük ve küçük günahlarla alakalı ayetlerde Bizlere birçok meseleyi zikretmiştir. Bunlara teker teker girecek olursak kardeşlerim. Bakın Araf 33'te de ki Rabbim sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Bakın tekrar madde madde dönelim. Açık ve gizli, yani açıkta da gizlide her türlü günahı, fahşayı ne yapmış? Yasaklamış. Bu kimin hayrına? Şöyle diyelim, bir örnek verelim. Bir Müslüman, Müslüman deyince aleyhissalatü vesselam Müslüman'ın tanımını nasıl yapıyor? El, dile eminliği. Bir Müslüman ki elinden ve dilinden Müslümanların içinde emin, başka yerde emin değil. Allah'ın yasakladığı mı bu? Yasakladı. Açıkta da gizli dedi. Bunu ne yapma? Yapma. Bir gün mesela bir örnek daha verelim. Ali sallāllāhu sallam pazara dolaşıyor, buğdayları görüyor. Ne kadar güzeldir. Hemen ne yapıyor? Elini bir atıyor. Altında ne çıkıyor? Yaşlık çıkıyor. Ne diyor Ali sallāllāhu sallam? Bizi aldatan bizden değil. Ne kadar ağırdıym? Ne kadar ağır bir söz. Yaptığı çok basit gibi görünen bir şey bak. Ama ne yapıyor? Bak mesela bir gün ben bulgur yiyordum, dişim pat kırıldı. Ulan bir çuvala bir kilo taş koydun. Kaç lira kazanacaksın ya? Benim diş tekrar gelir mi? Ha? Yani ona karıştırdığın taş, kasıtlı yapıyorlar bunu ki. Yani koskoca bir çuvalda bir kilo fazla. Ya fiyatını 3 liraya satacağına 5 liraya sat arkadaş ya ama adamın dişine ne yapma? Zarar verme. Yani insanları verdiği zararlar o insanların ne yapıyor? Helalını harama, hayrını şerrine, kazancındaki bereketi ne yapıyor? Götürüyor ve bu ferde yansıdığı gibi çoluğuna, çocuğuna, topluma tamamen ne yapıyor? Yayılıyor. Diyor. İşte Allah Azze ve Celle gizliği de, açılığı da, fenalığı, günahı ne yapıyor? Yasaklıyor. Onun dışında haksız yere tecavüzü. Bir erkek hanımını olabilir, bir kardeş küçüğünü olabilir, bir işveren altındakini olabilir, bir komşu öbürüne kul hakkına girmeyi dinimiz ne yapıyor? Yasaklıyor. Hatta bir rivayette, Medine'de biliyorsunuz şu an o kadar rahat yaşıyoruz ki rahat ortamdayız ki Allah aklımıza gelmiyor bile haşa. Maalesef. Benim yaşımdakiler bilir. Eskiden kanalizasyon sistemi var mıydı? Yoktu. Ne vardı? Çukurlar eşilir Ne çukuru derler? Fobistik mi? Tuvaletler ne yapar? oraya bağlanırdı. Medine'de bir adam lağım çukurunu tutuyor, komşusunun tam duvarının dibine eşiyor. Tabi oranın suyu, kokusu ne yapıyor? Komşunun evine vuruyor ve rahatsız oluyor. Ne kadar söylediyse düzeltmiyor. ve Vesselam'a geliyor ve komşusunu şikayet ediyor. Ne yapıyor? Onun özgürlüğüne ne yapıyor? Taarruz ediyor. Aleyhisselatü Vesselam ona bir nasihatta bulunuyor. Sen bunu yap, o bundan vazgeçecektir. Ne diyor? Mesela ikisi birbirlerine bu şeyi yapsa. Osman ne dersin bunlara? Git vur mu dersin? Döv mü dersin? Dinlemiyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam insanların diyor topluca yoldan geçtiği bir vakit mesela cuma günü bütün eşyanı topla, yolun ortasına yığı üzerine oturdu. Niye yığdın, niye çıktın derse komşunun yaptığını söyleyecek. Ve bir, iki, üç komşusunu söyleyince adam yalvarmaya başlıyor. Ne olur komşu evine gel. Ben diyorlar hemen kaldıracağım. Diyor. Yani o eziyeti, ezayı ne yapacağım? Kaldıracağım. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? İyilikler sizin halk tarafından bilinmesini İstediğiniz amellerdir. Peki günahı tarif ederken ne diyor? He? Halk tarafından bilinmesini istemediğiniz hareketlerinizdir. Diyor. Demek ki nasihat istenen ve verilen nasihat yerine gelirse tam çözülür. Demek ki İslam dini ne diniymiş? Vahiy dini, his dini değil. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri ne yapmayın? Söylemeyin. Çünkü Allah bunu ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Başka bir yerde siz Allah'a dinini, dininizi mi öğretiyorsunuz? Dinini mi öğretiyorsunuz? Diyor. Veya Allah bilir. Siz bilmezsiniz diyor. Öyle bir toplumda insanlar var ki karşılaşmışsınızdır. Mesela ne derler? En çok bu faiz meselesinde akıl yürütürler. Ya işte ne olacak alışveriş gibidir, işte ben hayır yapamıyorum ama paramı koyuyorum, işletiyorum, bak işte şu kadar hayır yapıyorum, işte şöyle diyorum, böyle diyorum gibi akıl yürüterek Allah'ın koyduğu sınırları hem de Müslümanlık adına yapan, faiz yiyen insanlar yok mu? Hacca bile gideni biliyorum ben ha. Hacca bile gideni, bu arkadaşlardan birinin babası. Halbuki Allah Azze ve Celle besmelesiz abdesti ve haram maldan zekatı, sadakayı ne yapmaz? Kabul etmez diyor. Yani abdest aldığında besmele çekmek zorundasın, Allah'ın adını zikretmek zorundasın ve haram maldan da zekatı Allah ne yapmaz diyor? Kabul etmez. Yani Allah Azze ve Celle şeriatına ne koymuşsa siz onun dışına ne yapamazsınız? Çıkamazsın. Ve Hud Allah azze ve celle'nin Nahl 16'da dediği gibi sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır, ne yapmayın demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden asla felah bulmazdır. Demek ki Allah'ın dini konusunda sıkıntı edeceksiniz. Ve bugün bu kadar mezhebin, bu kadar fırkanın çıkma sebebine İnsanların duracağı yerde durmaması kendi adına değil Allah adına konuşmalarından kaynaklanmıştır. Hangi fırkıya bakarsanız bakın yoldan çıktıkları söyledikleri cümleyle anılırlar. Mesela kaderiye. Niye kaderiye demişler? Kaderi de inkara gitmişler. Niye eşari demişler? Aklı dinin önüne geçirmişler. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin haramları neyse Helalları neyse bunun dışına ne yapamazsın? çıkamaz. Ama bizde e, ayeti hemen delil getirirler. <gülüyor> Arne hocam iyi bilir bu ayeti. Domuz bile olsa eğer mecbur kalmışsan tecavüz etmemek şartıyla ne yaparsın? Yiyip içebilirsin. Ama Allah'tan ne yapın? Af dileyin diyor. Hangi ayetti? He? Mayıda 3 müydü? Bahara. Bahara mı dedin? 3 müydü? Allah size dininizi tamamladı. Eksik bir şey bırakmadığını yukarıya doğru bir okur. Bunu. Şimdi bazıları, bazı ayetleri ele alarak ne yapıyorlar? Ha, Nasılsa mübah diyorlar. Çocuğu olmadı, iyi. Böbreğinde taşı var. İş, iş diyor ya. O taşı ne yapar? Döker diyor. Devamlı çıkan Yani hadislere bakıyorsun. Ne diyor? Allah haram olan bir şeye şifa verici değil. Peki Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle sana şeriatı koymuş mu? E sen ben bunları tanımıyorum deyip de kafana göre hareket edebilir misin? Edemezsin. Edemez. Mesela Nema, haramın da adını değiştiriyorlar. Mutanın, e, muta Muta'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Osman biliyor mu? He? Put değil lan. Muta, muta. Tavuk değil. Tavut, tavuk. Muta, muta. Muta nedir? Belli bir para karşılığında İslam'da üç kere helal kılınıp, üç kere haram kılınan ve kıyamete kadar haram kılınan bir meseledir kardeşler. Mesela sahabeler yola gittiğinde, cihada gittiğinde, uzaklara gittiğinde Belli bir mal karşılığında kadınlarla beraber olurdu. Daha sonra bu kıyamete kadar ne yapıldı? Hayber'in fethinden sonra yasaklandı. Şimdi bu İran'da yani Şialarda Rafiziler'de nedir? Helal. Haram olarak ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. Peki Muta diye mi bakıyorlar meseleye? He? Bilen var mı? İsmini değiştirmişler. Ne dediklerini biliyor musunuz? Sigra. Muta demezler. İsmini değiştirip mibah koymuşlar ve hatta onların okileri bilmem neleri, mollaları var. Onların tayin ettiğine göre işte sen şunda bu kadar kalabilirsin, şöyle dersin. İlmihallerinde okuduğum için diyorum işkembeden atmıyorum. İşte çoluğu çocuğu olursa bilmem ne olursa onun bütün her türlü masrafı kadına ayırıyor. Yani zinayı o kadar meşrulaştırmışlar ki ve bunu kitaplaştırmışlar. Haram mı? Haram, bitmiştir. Aynen bizim yaşadığımız toplum. Faize haram diyor mu? Ha? Diyor tabii. Faiz haramdır. Peki şu maaşları yatırdıkları yerden ödedikleri komisyon ne? Ha? Ne malar ve o bir zaman tasarruf teşvik fonu altı altında haram sokmadıkları adam kaldı mı? Yani adını değiştirerek çok rahatlıkla haramı ne yapabiliyorlar? Allah gidebiliyorlar. Allah hepimizi takvalı kılsın. Takva da yarışanlardan eylesin. Dünyalık ufacık bir metayı kazanıp da cenneti kaybedenlerden eylemesin kardeşlerim. Dünyaya geldiğimiz zaman biz neydik? Çırılçıplaktık değil mi? Peki nasıl haşr olacağız? Yine çırılçıplak. Bu kazandığımız ne yapacak dükkanı? Kolonya'lar, misler, kokular kime kalacak? Veya kalan kime bırakacak? Çırıl çıplak Allah'ın huzuruna doğduğun gibi geleceksen ve senin kazandığın sen kabirde hesabını verirken minatçıların yiyecekse o zaman bir dikkat etmek lazım. Hesabını veremeyeceğimiz işler ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir radiyallahu anlatıyor sahabeler. Kıttık zamanıydı diyor. Sahabelerden bir tanesi sahabelerin diyor, bir hitap düştüğünü gördü. Gitti hurma dalından bir tanesini kesti ve önlerine attı diyor. Hani yiyin. Tabi herkes yiyordu diyor. Bir hurmadan bir sudan içiyorlar. Bu arada Allah Resulü ve vesselam üzerlerine geliyor. Biliyor musunuz diyor. Şu yediğiniz hurmadan, şu içtiğiniz sudan, şu aldığınız nefesten hesaba çekineceksiniz diyor. O arada da Ebu Bekir radıyallahu an hurmayı ağzına yeni alıyor. Tam yutma safhasında. Hesaba çekilecek deyince çıkarmaya çalışıyor. Ne yutabiliyor, ne çıkarabiliyor. En son birisi parnak atıyor da kurtuluyor yoksa ölecekmiş. Hesap böyle kardeşler. Allah hepimize hayır versin hesabını veremeyecek işlerden bizleri uzak kılsın. Devam ediyor. Nisa 31. ayet Size yasak edilen büyük günahlardan kaçının ki Allah sizin kusurlarınızı örtsün, size izzet şeref versin diyor. Yani size yasaklanan şeylerden kaçındığınız zaman Allah size ne yapıyormuş? İzzet veriyor. Hatalarınızı ne yapıyor? Örtüyor. Belki de sizlere hayırlı dostlar veriyor. Yani Allah'ın yanındaki hikmetlere, binaen. Ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ufak tefek kapa kabahatları bir yana, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınanlara, işlediklerinden daha iyisiyle karşılık verilir diyor. Evet kardeşlerim, Demek ki bir insan hayada, yaşantıda veya o huyda, o hasletlerde hangisinde ne olursa olsun dikkat ettiği zaman, kazandığı zaman ahireti de ne yapıyor? Kazananlardan oluyor. Rabbim bizi onlardan eylesin. Hepinize e, arşın hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf hatırlatırım. Güzel bir okuyun. Hesaba girmeden o gölgede Allah'ın selamıyla duran o insanların işledikleri nelerdi? Demek ki bu ibadetler, bu yapılan ameller, basit ameller değil. Şöyle diyeyim, daha basit bir örnek verelim de daha iyi anlaşılsın. Sen hangi dersten imtihana girdin dedi. Nasıldı imtihan? Kazık var mıydı? Zor muydu? Aynı imtihanda yüz alan var mı? Vardı mı? Başka bir sınıftan. Ve hiç kalm kalmadan geçen var mıydı? Yani kalmayan da var değil mi? Mesela ondan zayıf olmayanlar. Şimdi bir ders düşünün. Adam çalışıyor. Mesela daha başka bir örnek vereyim. Bizim Hasan kardeşimiz var ya bir işçi. Onun abisi Ankara'ya imtihana geldi. İbrahim. İbrahim dedim imtihan nasıl geçti? 50 soru sormuşlar. Çok basit sorular dedi. Bir tanesinde tereddüt ettim ama dedi. Ama hepsi doğru dedi. Çok basitti dedi. Aynı imtihana başka bir ilden başka bir kardeşimiz geldi. İbrahim şöyle oturuyor dışarıya telefon geldi çıktı. O da beni ziyarete geldi. Aynı imtihana Nasıldı sorular diye ona sordum. Abi de ne kadar kazık soru dedi ya. Öyle bir şey mi olur dedi. O kadar çalışmış ne cevap veremedim. Boşu boşuna geldik. Seneyi bekleyeceğiz artık dedi. Aynı sorular. Birisi ya ne kadar basit. Çalışmış. Yani kendini ne yapmış ona göre yetiştirmiş. Çıkacak soruları hesaplamış. Kendini ona göre ne yapmış hazırlanmış Allah'ın heralları haramlar belli kardeşlerim. Dine gitmesen bile fıtratan sana iyiyi, kötüyü ne yapmış? Öğretmiş. Şimdi sen bir başkasının malına gözü dikersin, hoşuna gider. Keşke benim olsa veya elinden alıp unutturabilirsin. Yani bugün yapmasan ömrünün bir kestiğinde yaparsın, yüz yüzde yaparsın. Bu var bizim insan fıtratında. Ne zaman hoşuna gitmez bu biliyor musun? Senin malını aldıklarında sen başkasının alırken zevk alırsın. Ama senin malın alındığında, izinsiz olarak kullanıldığında ne yapmazsın? Hoşlanmaz. Ben mesela çantamın ortada bile olsa karıştırılmasına hiç hoşlanmam. Hanımın bile olsa şu fermarı açmasına hoşlanmam. Niye? Bu benim kendi malım mı? O zaman kurcalanmayacak. Ben de başkasınınkini yapmam. Ama kim kurcalarsa hoşlanmam. Ben de o insan emin değildir. Kesinlikle kim olursa olsun. Demek ki din de bunun ne yapıyor? Malik olmadığın bir malı ne yapma? Alma. Bunun adı neymiş? Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık diyor. Maide suresi 38. ayette ne diyor? Elini kesindir. Demek ki kardeşlerim din ölçüsünü ne yapmış? Koymuş. Bugün bu ayet uygulansa Türkiye'de hırsızlık olur mu? He Veli. Adam ne diye girerken nasılsa bir saat sonra çıkacağım diye. Ve Veli takip etmiş çıkmıştır. Ya adam vinç almış. Kaç aldın lan sen vinci? bin euro. 40 bin euroluk malı üç tane hem de koca seninki gibi dedi. Büyük vinci adam çalıyor, okutuyor. Polis yakalıyor. Bir saat sonra çıkacağım nasılsa diyor. önemli değil diyor. Çek çek diyor. Sen şimdi bu adamın bir kolunu kessem, öbürünü de uzatır mı ah bunu da kes diye? He? Veyahut gider malına göz diker mi? Gitmez. Demek ki dinde korkutucu, uyarıcı, onu zorlayıcı madde ne yapacak? Uygulanacak. Veya uygulanmasa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bütün peygamberlerin ashabına öğrettiği bir şey var diyor, bir söz var. Neydi bu? İşte bu imandan, hayaylan alakalı. Bu sözü mesela hayayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derken ne diyor? İman 70 küsur şubedir. En üstü la ilahe illallah. En aşağısı insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? İzale etme, kaldırma. Hemen akabinde ne diyor? Hayada, imanda bir şubedir. O yoksa ömrü de ne yapıyor? Gidiyor. Demek ki insandaki duygular imanla alakalı kardeşlerim. İmanın artması, insandaki dürüstlüğün, hayanın, düzgün konuşmanın, eminliğin yani her türlü şeyin ne yapmasına artmasına sebep oluyor. İman eksilmişse ne yapıyor? Bu sefer huylardan da doğru dürüst bir şey ne yapmayacaksın? Beklemeyeceksin. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. İlk derste sizleri çok çok sıkmak istemiyorum. Hepinizi Allah için seviyorum. Allah Azze ve Celle hepimizi cennete girdirecek amel işlemeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batılı bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke elhamdülillahi rabbil alamin